Gümüş yemek takımlarıyla çatal, kaşık vesaire yemek yemek caiz midir? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. İslam dini, fıtrat dinidir. Ne aşırı şekilde lükse gitmeyi müsaade eder ne de insanın hayatını ve e, bu hayatı rahat geçirecek eşyayı kullanmasını yasaklar. Mu'tedil, vasat, orta bir dindir. Evet. Ancak insan olarak lüks dediğimiz, aşırı lüks dediğimiz ve günümüzde de, geçmişte de hem para hem de madeni eşya olarak kullanılan altın veya gümüşlerin e, yemek kabı olarak veyahut da su kabı olarak, kullanılmasına müsaade etmemiştir. Çünkü bunlar paradır veya madeni eşyadır, ekonomik değere haizdir. Bunların sofralarda bulunması israf olarak, israf olarak görür ve bunları müsaade etmez. Bunun yerine gerek topraktan, gerek başka madenlerden yapılan kapların kullanılmasına salık verir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e kim gümüş kapta Su içerse o cehennemin ateşini e, içerisinde lıkırdatır diyor. O nedenle İslam ulaması gümüş kapların yemekte kap olarak veyahut da tabak olarak veya bardak olarak kullanmasına, çatal kaşık olarak kullanmasına müsaade etmemişlerdir. Caiz görmemişlerdir.